Uykunun faydaları Hazırlayan ve sunan Oğulcan Bakiler Merhaba Bugün 26 Mayıs 2014 Bugünkü program 7. program oluyor Uykunun faydaları Programını dinliyorsunuz. Burası Radyo Eko. İzmir Ekonomi Üniversitesi internet radyosu. Ee, bu haftaki başlığı daha önceden yine paylaşmıştım. Ee, kalenderiler e, bu haftaki başlık. E, fakat e, yanımda e, konuğumuzu da tanıtmadan önce... Ee, geçen haftaki bir görevi bu hafta ifa edelim ee, Geçen haftaki sözümüz havada kalmamış olsun Geçen hafta programın sonuna doğru bir seyahatnameyi ancağımızı söylemiştik ee, Bu seyahatname e, İzmir 1726 e, Müller'in seyahatnamesi e, Tepekule kitaplığı yayınlarından çıkıyor Hepinize bu seyahatnameyi tavsiye ederim. Maalesef çok uzun uzadıya anlatamayacağım. Bence gidin alın bu seyahatnameyi. Tepekule kitaplı yayınları çok değerli bir yayın. Her cumartesi günde müzayede yaptıklarını kemer altında Kızlar Asan'ın Hocam burası hmm. her cumartesi müzayede var. Hmm. Ee, Evet, bu seyahatname İzmir 1726 Müller'in seyahatnamesini e, Almanca'dan çevirmişler. Bu kadar bilgi vermekle yetinelim. Hmm. Biraz merak ettirelim. Ben de okumadım. Ee, yanımda Okuyorum. Kenan Ergül var. Daha, da, <gülüyor> daha önce İzmir'in Yitik Semtleri programında konuk etmiştik. Ee, fakat programı takip edemeyenler için ilk defa e, Kenan Ergül'ü duyanlar için... Bir kere daha tanıtalım. Ee, Kenan Ergül felsefe öğretmenliği yapıyor. Ee, uzun yıllardır tanışıklığımız var demiştik. Ee, hocamdır kendisi. Ee, çok değer veririm. Onu da söyleyeyim. Ee, ayrıca bazı güncel yazılarına Haber 35 haber sitesinden de yine ulaşmak mümkün. Ee, evet bu haftaki konu başlığımız kalenderiler hocam. Şimdi tabi biz hani bu kalenderlerle ilgili bir e, uzman bir çalışmamız yok bizim. E, biz de nihayetinde işte kitap okumalardan e, biz bu bilgilere sahibiz. E, bizi cezbeden tarafı belki e, hayata karşı olan tavırları e, bizi hakikaten e, celbediyor. Hele modern dünyada acaba kalenderler var mı veya melamiler var mı onlara yavaş yavaş geleceğiz ama en azından benim daha önceden görev yaptığım lisede Kars ve Erzurum yöresinden olan çoğu kişinin soy ismi mesela kalenderdir. Benim de ailemin Soy ismi kalender aslında. Heh, kalender. Ee, Şimdi bu normal günlük hayatta da biz kullanırız. İşte hakikaten kalender bir adam dediğimiz hı. zaman acaba bu o, ne kadar bizim şu andaki modern hayatta biz ne kadar kalenderiz? Ee, biraz onu belki konuşacağız biraz bugün. Sabah gereken radyoda ben kalender meşrebim. Güzel çirkin aramam diye bir şarkı var biliyorsun. Yani biz ha. bugün öyle miyiz? Yani modern hayatta. Modern hayatta onu biraz konuşacağız. Tabii yine burada bizim okuduğumuz kitaplar var haliyle. Evet. İşte sen de söyleyeceksin. Onu analım önce. Analım evet. İlk Buradan yola analım. çıkacağız. Yapı Kredi yayınlarında Ahmet Kara Mustafa'nın Tanrı'nın Kural Tanımaz Kulları. İslam Dünyası'nda Derviş Toplulukları 1200 ile 1550 arasındaki yılları inceleyen bir kitap. Ben de bu kitabı okuduğumda çok sevmiştim. Ben de bir takım bilgilere buradan ulaştım. Tabii yine senin de söyleyeceğin kitaplar var. En azından bu tür hareketleri inceleyen kitapları nereden biliyoruz? Genel anlamda İslam Dünyası ile ilgili kitabımız var. İslam'ın hmm. Hastalığı. Hı hı. Ee, onu sen de söylersin. Neccep'ti galiba değil mi? Ee, Ahmet Meddep Meddeb. Metis'ten Med Med çıktı. Yani onu o Met Metis yayınlarında. İslamın hastalığı. İslamın hastalığı. Çok iyi bir kitap hı hı. hakikaten. Yani İslam dünyasını biz normalde çok şeriat. Fransız Cezayirli bir yazarın kitabı. Fransız oldu. Cezayirli yazarın bir kitabı. İslam dünyasını biz daha çok şeriat ve kelam dahilinde biliriz. Fakat İslam dünyasının e, o bilinmeyen dünyasını, e, şiir dünyasını, estetik dünyasını, sanat dünyasını e, bize e, anlatan bir kitap. O yüzden o kitabı da burada e, analım. Evet. Ee, yavaş yavaş başlayalım isterseniz. Ben aldığım notlara bakıyorum bahsedeceğim. Kalenderiler başlığı altında. Ee, i̇bn Arabi Arabi'yi hepimiz biliriz. Evet. Yani bilmemiz gerekir. Bilmemiz gerekir. i̇bn Arabi. Ee, i̇bn Arabi e, ümena yani güvenilir kişiler diye adlandırıyor. Melamileri. Melamileri. Ee, melamilerin aynen okuyorum. Hı. Batınlarındaki hali asla zahirlerinde göstermedikleri yani içlerindeki dışarıya e, bir şekilde belli etmemeleri gerektiği hmm. ee, ayrıca eğer belli etselerdi diyor e, halk arasında içlerindeki dışa vursalardı diyor e, onları ilah sayacaklardı aynı metinden okuyorum hmm. burada İbni Arabi'nin e, Sufilerin kendilerini halktan üstün gördükleri e, konusunda sabit fikri var hmm. ee, mesela İbni Arabi'nin yine sözü melamet makamı ee, en üstün makamdır. Bunun üstünde de peygamberlik makamı vardır. Evet. Hatta ben size daha önce okuduğum e, bir metinden e, bir yer söyleyeyim. Şimdi ne kadar e, aşırı uçlara en son kitaba geleceğiz. Evet. Yine kitaptan çıkıp kitaba döneceğiz. Hı -hı. Ee, mesela Ruzbihanı Bakli bu ismi e, Amerika'da bir profesör İlahiyat profesörü hmm. açığa çıkardı. İranlı bir tasavvufçu ruzbihan Bakli yine 1200'lerde yaşamış olması lazım. Yani bizim inceleyeceğimiz dönem daha hmm. çok. Hmm. Bu ruzbihan Bakli Bakli'de mesela o kendi peygamberliğini de ilan ediyor. Hmm, yani o evet o kadar. Yani bu konuda hmm. şüphemiz kalmamış olması lazım çünkü klasik tasavvuf metinleri gerçekten bunun sindiği metinler. Bunu şöyle de söyleyebiliriz dediğin için aklıma geldi. Şimdi normalde e, Alevi geleneğinde biz mesela yani e, Peygamberi e, Hazreti Muhammed olarak biliriz ama mesela Alevilerde de Hazreti Ali'yi Peygamber olarak görenler de vardı. Biz onlara Nusayri'ler diyoruz. Yine hatırlatalım. Suriyeden bu, duyduk aslında. Ha, Suriyeden du, duyduk. Adını. Yine madem bir seyahatlemeden bahsettik, İbni Batuta'nın seyahatlemesinden bir örnek verelim. İbnü Batuta şeye gittiği zaman, Malta'ya galiba gittiği zaman bir kiliseye girer ve kilisede bakar ki tavanda Hazreti Ali figürleri <gülüyor> o zaman da sorar der ki bu Ali bu resim kim tabi o bilir onun kim olduğunu onlar da derler ki görmüyor musun bilmez misin bu Ali peygamber der Şaşırır o zaman yani normalde İslam geleneğinde evet biz biliyoruz ki peygamber en son veya dinler tarihinde e, Hz. Muhammed'i olarak biliriz fakat e, melamet e, fırkasını e, giydiğine e, göre e, ve o en büyük e, kişi de Hazreti Ali olduğuna göre Hazreti Ali'nin de peygamber olarak görmelerine bu vesileyle bizim herhalde şaşırmamamız gerekir demek böyle bir şey ki 12 imam teorisine de gireceğiz evet, yani Şiilikteki 12 imam teorisine yani o şeyi belirtmek istedim Ruzbihanı Bakli'deki hmm. kendini peygamber sayıyor mesela. Hmm. bunu geçebiliriz ee, yine melametin kelime anlamı kınamak, kötülemek, ayıplamak hocam hmm. bütün sözlüklerde böyle geçer Horasan'da ortaya çıkmış bir genel bilgileri verelim. Evet, evet, evet. Horasan'da ortaya çıkmış. Merv, Nişabur, Bel. Ee, Abdülbaki Gölpınarlı'nın hmm. bu konudaki en yetkin araştırma Abdülbaki Gölpınarlı'nın kitabı Melamilik ve Melamiler. Evet. Ee, bunun sonunda haritalar var. Ee, çektiği tekke zaviye fotoğrafları var. Hmm. Ee, bazı Köşede, kenarda köşede kalmış mezarlıkların fotoğrafları var yine. Hmm. E, çok iyi bir araştırma olduğu e, evet, belli de, bunun. Ben de baktım. Me me me okumadık. Melamlik me me ve Melihamiler me kitabı. Evet. Mesela, çok teknik bir kitap. Oradan bu bilgileri veriyorum. Onu söyleyeyim. E, 9. yüzyıldan e, açıyor e, şeyi bahsi Abdübak Gölpinerli. Hmm. E, bu esnada Bağdat, Şam, Mısır, Nişabur söz ediyor. Melamet'in e, zurettiği hmm. e, yerlerde. Fakat Horasan dediğimizde bu bölge daha e, açık, kesin e, Melamet açısından. E, burası Abbasler'e bağlı bir beylik idare ediyordu burayı. Horasan dediğimiz yeri. Hmm. Mezhep çatışmaları vardı burada. E, Maliki, Zahiri, Hanbeli'ler azınlıkta Hı. Hanefiler yani bu katı mezhepler diyelim, evet. azınlıktaydı. Daha ılımlı olan işte Hanefiler ve Şiha Hanefiler ve Şafiler arasında da çatışmalar vardı Hı. bu esnada. Ayrıca bazı aşırı Şia ve harici gruplarda var yani Hı. böyle bir ortamda melametildik. Evet e, bir, bir nevi bir bunlara oluyor. bir tavır olarak da mı doğmuş yani? Şöyle diyelim doğuşu melametilin e, çok süksesi olmamış. Yani böyle hmm. bir ortamda öyle söyleyeyim. Hmm. Çünkü böyle bir şey var. Kavga var. Evet. Böyle bir çatışma var. Mesela Melamili açıklamaya girişen Harguşi'nin kitabında Sufilerin metodu hale Melamilerin ki ilme dayanır diyor, bu temel fark sayılır. Şimdi tasavvufla da böyle bir ortamda doğduğu için tasavvufla da e, mellalli ayırmaya çalışmış yazarlar. Evet, yani normalde e, biz onu biliyoruz değil Halbuki mi? Halbuki Tasavvuf... İbn Arabi'nin açılıştakini hmm. hatırlıyorsunuz, evet. e, ne okuduğumu. Yani İbn Arabi tamamen bir sufi şeyi evet, sayıyor. Sufi. Yani şey hali değil o. Yani tasavvuftaki e, hal e, hali kabul etmiyorlar. Hayır melamiler kabul etmiyorlar hmm. fakat daha sonra bunda bir kasıt olup olmadığını da geleceğiz hı hı. yalnız şimdi melamilik deyince bir ilahi dinleyerek programa ha, bu, devam evet, edelim bir es, şey, sanat açısından bir bakalım <gülüyor> melamiler nasıl evet. söylüyorlarmış ee, söylüyorlar mesela normalde tasavvuf ekolünde mesela hani dinler neyden diye başlanır <gülüyor> Ses normalde hani kal olduğu için daha çok hal ile başlar. E, müzik zaten biliyoruz o sesin en yüksek formudur. E, ama nihayetinde biraz sonra yine örneğini vereceğiz. Niyazi Mısri'den. Müzik evet e, müzik çok önemli. Evet yani. şiirler yine hakeza beraberinde gelecek. E, bu sözlü olan mı? Evet. Sözlü olan. E, bu yine... Onu da belirteyim. Abdülbayk Gölpınar'ın kitabının sonundaki ilahilerin arasında geçiyordu. Hmm. Ee, ne oldu bu gönlüm? Uşrak ilahi Nezih Uzel ve Kudsi Erguner. Ee, Nezih Uzel'i de analım. Ee, Nezih Uzel bir e, İstanbul tarihçisi. E, fakat müzeye de e, çok yetkin. Hmm. E, Kudsi Erguner... E, bu arada Nezuzel ve, vefat etti bundan birkaç sene önce. Kutser Güner Fransa'da yaşıyor olması lazım. Çok kıymetli bir neyci, evet. neyzen. Hı hı. Ee, dinleyeceğimiz parça Ne Oldu Bu Gönlüm? Güftesi Hacı Bayram Veli. Evet. Dinliyoruz. Ne oldu bu Altyazı Okay. Evet, e, dinledik evet. ilahimizi. Şimdi devam edebiliriz bence. Evet, evet. E, şeyde kalmıştık, Sufilerin ve e, Melamilerin temel farklarında. Evet, Sufiler ve Melamiler. Evet. E, mesela diyor ki Harguşi, az önce andığımız Harguşi kitabında, Melametilerin çalışmayı ve kendi elemekleriyle geçinmeyi tercih ve teşvik etmelerine karşılık Sufiler çalışmayı bırakıp tevekkül üzere yaşarlar. Melametiler marifetin çalışma ve şahsi gayretle elde edilebileceğine inanırlar. Sufiler marifet e, tepeden iner görüşündelerdir. Hmm. E, mesela en sonunda sizin o cevap olarak belirteyim. E, melametiler raks ve sema gibi hallere de karşılardır diyor. Hmm. Yani sufilerle böyle bir ayrım yapıyor. Devam edelim. Yine e, çarşıda, pazarda, sokakta halk ile iç içe yaşarlar. E, ya yani bir izva hali e, yok, yok. E, melamilerde. Yani, şu an buraya kadar yok. Evet. E, Hatta biz yine o kitaptan hatırlayalım. E, hayatın içindeler ve mesela e, dilencilik. E, yaparlar değil mi da, e, mesela e, kalenderlere geldiğimizde de. evet onu evet. zikredeceğiz fakat e, melametlerin öyle olmadığı yönünde e, hmm. şu an çok baskın bir iddia var hmm. e, devam edeyim e, halk ile iç yaşarlar diyor e, ayrıca kendilerini gizlemeye de çalışırlar yani içlerindekini gizlemeye çalışırlar bunlar diyor evet sufilerle eee den ayrımı. E, mesela fütüvvet geleneğini biliriz. Evet. E, bu ticaretin ahlakla birleştirilmesi demek. Hı hı. E, yine baskın olan bir iddia var. Melamilik fütüvvet tasavvuf ee, bunları Melami'li bunlarla ilişkilendirerek e, aslında e, temize çıkarılması amaçlanıyor deniyor. Yani bu artık görülmüş bir şey hiç de öyle bir tarihi belge oluşturmak değil ee, sadece melamiliğin mesela fütüvvetle tasavvufla evet. e, ilişkilendirilerek işte tasavvufun kötü taraflarına atıp iyi taraflarını hmm. veya fütüvvet de öyle zaten evet. ee, bu şekilde melamiliğin bir temize çıkarılması var ee, mesela Richard Hartman'ı zikredelim bir oryantalist e, Risaletül Melametiye'yi bu Sülemi'nin, az önce Sülemi'den de söz etmem lazımdı. Hı hı. Aynı kanıda sülemi Sülemi'de. Hı. Yani tasavvufla işte melametiliği ayırıyor. Tasavvufu hepten kötü sayıyor. Evet. Fakat biraz da işte kalendere geleceğiz. Evet. Az önce evet. dediğimiz gibi. Ve bu işte melametilik, fütüvvet, tasavvuf, iyi tasavvuf, hı hı. bizim 1950'ye kadar aynı görüş işlenmeye devam edilmiş bu ilginçtir Ömer Rıza Doğrul Cumhuriyet İlahiyatçılarından hmm. ee, bu İslam tarihinde ilk Melamet diye bir kitap var aynı şeylerin e, tekrar söylendiği bir kitap tekrarlandığı bir kitap Mesela İbn Teimiyeyi biliyoruz. Evet. Ee, İbn Teimiyeye şeyde vardı, değil mi İslamın hastalığında evet, geçiyor. İbn Teimiyeye bütün e, metinlerde, ister kelam metinlerinde, ister şeriat, istersen e, dediğimiz sanat metinlerinde vardır Hı. ve e, İbn Teimiyeyi hani daha çok vahabi geleneğe evet. bağlı e, bugün... ve metne metne çok bağlı bir e, teolog. Evet. Ee, Hatta antropomorfo, e, insan biçimci. İnsan yani... biçimci ama şöyle yani o biraz hani tam İbn-i açıklamak açısından belki tam iyi bir kelime olmaz. Ee, şöyle yani e, ben onu şöyle söylüyorum. Metin, metne yaklaştıkça... Hı hı. Metne yaklaştıkça insan biraz yani Kur'an metnine yaklaştıkça insan biraz insandan uzaklaşıyor. Yani e, bir nevi şöyle bir şey bu. Yani e, biraz e, hadi felsefe yapalım. E, Tanrı e, bence biraz e, kendisinden uzaklaşmak için bile e, insana ulaşmaya çalıştı. Kendi sözüyle, metniyle. Ee, biz e, tasavvuf şöyle bir şeydir işte yani Tanrı'ya ulaşmak için aslında e, insanın bizatihi kendisini incelemesi lazım eğer Tanrı'ya ulaşmak için bizatihi Tanrı'nın kendisini kendine mesele alırsan insandan uzaklaşıyorsun Tanrı'ya vardığını düşünüyorsun ama insandan uzaklaşınca ortaya işte teolog çıkar, işte ortaya e, kelamcılar çıkar, Herhalde ortaya şeriat çıkar, to, ortaya İbn Tehniye çıkar. Evet, Toshiku Uzutsu'nun kitabında da o yüzden Kur Kuran'da, Kur'an'da Allah ve insan mıydı? Kur'an'da Allah ve insan. Evet. E, yani e, bu, bunu şö, şöyle düşünmek lazım. Geçenlerde de okuduğum e, bir kitapta e, dipnotta gördüm ve hemen e, araştırdım. kitabı yok ama onunla ilgili bir makale okudum. Ee, Wilfred Cantwell Smith e, diye bir Kanadalı bir e, profesör. Dinler karşılaşımı, dinler e, tarihi. O mesela e, sözü bana hoş geldi. Diyor ki, İslam diyor e, ortodoksiye değil mesela ortopraksiye dayanan bir dindir. Yani praksis dediğimiz alan tam da ameli olan bir alandır. Şimdi <gülüyor> bizim melamiler daha çok amelle ilgili bir alanda kendilerini var ediyorlar. Tasavvufçular ise dediğimiz gibi tasavvufçular bir nevi inzivaya çekilme çabası evet. içerisindediler. Yani onlar dünyadan el etek çekme durumunda olsalar da tasavvufçular, melamiler şöyle bir şey. Dünyada olup sanki dünyadan olmama gibi bir şey. Yani dünyadan biz elimizi etemizi çekmiyoruz fakat e, Yunus'ta olduğu gibi belki yani e, mal da yalan, mülk yalan, al biraz da sen oyalanı belki e, temsil e, ediyorlar, hmm. melamiler. Hmm. Yani melamiler bizi görün. Biz e, dışarıda birisi değiliz. Bir nevi e, kendinize kendinizin ne olduğunu e, görün diye e, kendilerini halkın içinde e, gösteriyorlar. Evet. Yani e, yalanıyla yani. Ya, yüz yüze kalıyor. İnsanlar orada işte kibirdir, yalandır. Bütün bunlar bir tasavvuşu belki bütün bunları e, istemeyerek belki züht haline çekilir ve küser hayata. Melamiler e, anlaşıldığı kadarıyla hayata küsmüyorlar. Hayata bir de bu açıdan bakın diye. Ee, orada göstere göstere yaşıyorlar. Evet ama işte bu sizin dediğiniz iddiayı daha sonra tersinden söylüyor Mesela i̇bn Teymiye hmm. ve doğru olan buyken e, melamiliyi sadece temize çıkarmak adına yani e, şeriata uydurmak adına diyelim. Hmm. Sonuçta i̇şte İbn-i Teymiye çok metne yakın bir neticede. Evet, mesela evet. diyor ki Sufiler gibi farklı giyinmeyi seç e, seçmeyen halkın giydiği giyseri giyen Melamiler diyor övgüye layık. Aynı evet. İbn Teymiye hatırlayalım İslam neslininden hmm. ee, İbn Arabi'nin Fususülikemi'ni yasaklıyor. Elhamili'nin evet. kaynakları arasında. Yani yani işte bu şey İbn Teymiye e, ekolu biraz kelamın da ekolu. Kelam e, biraz şöyle bir şeydir. Yani eğer e, bugün e, işine gelen bir şey varsa o gün için e, mübahtır. Evet. işine gelmediği için e, haramdır. Tabii tabii bunun örneklerini evet, çok iyi biliyoruz. Evet. Yani, yani bunun e, e, kelam Farabi'nin kelama eleştirisinin en büyük evet. şeyi bu, en büyük e, eleştirinin noktası e, bu. E, i̇şimize gelmesi, işimize gelmemesi. Uydu projeleri mesela ele alalım. E, mesela Farabi'den de önce ele alalım. İslam'ın ilk doğuşundan itibaren konuşalım. E, mesela o apayrı bir program da olur. Hmm. E, mesela kelamcıların şöyle bir e, tabi var Mutasım döneminde olması lazım. Abbasiler döneminde. E, şarap içmeyi çok seviyormuş Halife Mutasım. E, fakat Kur'an'da da şarap, hamr e, yasak olarak geçer. Hı -hı. Hamr kelimesiyle. Evet arapça bir kelime. Eee sarayına ilahiyatçılar, kelamcıları çağırıp hmm. Arapçada şarap anlamındaki diğer kelimeleri buldurup ben işte Arapçadaki bu şarabı içmiyorum da bu şarabı bu şarabı içiyorum. içiyorum. Yani bir kelam. Ke kelam. Bu. Yani evet. doğuşundan itibaren konuşacak olsak İslam'ın bu evet, kelam evet. bu aslında. Evet kelam bu evet yine mesela ismini zikretiniz mesela Gazali de yine öyle. Evet. Gazali ile de kavgalı i̇bn İbn, Hı -hı. Şey, İbn, Teymiye. İbn Teymiye. Yani İslam'deki liberal görüşlerle zaten hepten Hı -hı. kavgalı bildiğimiz. Nihayet artık yaklaştıkça, tarihi ilerlettikçe Melametiliği Sünni bir kökene yaslıyorlar. Hücviri de böyle geçiyor. Melamelik Sünni bir kökenden gelir diyor. Ancak e, dönemindeki melametileri şerata muhalefet etmekle suçluyor. Yani bu bahsettiğimiz evet. dönem işte kalenderilerin evet. artık belirmeye başladığı dönem. Evet. E, 11. yüzyıldan itibaren e, bu tanım içinde algılanıyor. Yani tasavvuf tanımı içinde algılanıyor evet. Çünkü bu hareketler doğmaya başlıyor. E, mesela kalenderilerden bahseden... Ömer e, Sühre Verdi. Evet. Programda önce konuşmuştuk hatırlıyorsanız. Hmm. Sühre Verdi'nin öğrencisi olan Sühre Verdi bu. Evet. Yani e, öldürülen e, Sühre Verdi değil, evet, kelamcıların öldürdüğü, evet, Sühre Kelam verdi değil. öldürdüğü Sühre Verdi değil. Bu işrakiliği yaymaya çalışan Ömer Sühre Verdi. E, o, mesela Melamiler şeriata uygundur. Kalenderilerse şeri sınırları bazen kalp sarhoşluğuyla diyor. Öyle kullanıyor. Aşarlar diyor. Hmm. Ee, melametilerin kıyafet konusundaki tavrı belli. Kalenderler bilinmeye bilinmemeye aldırış etmezler diyor. Ee, bu yüzyılda e, cemalettin Savi e, tarafından bir tarikat haline dönüştürüldüğü kabul edilen kalenderlik akımı e, Melahmetlilikle aynı dönemde ve coğrafyada ortaya çıkmış oluyor. Bunu söylemiştik. Evet. Ee, adları kalender olmasa da İlk kalenderilerin, e, kalenderilerin e, melamet melameti şeyhlerinin müritleri olduğu söyleniyor. Evet. Önümdeki notlardan okuyorum. Evet. E, mesela en doğru bana kalırsa tanım şu. Abdurrahman-ı Camii kalenderileri melametilerin taklitçileri olmakla itham ediyor. Evet. E, Burada evet kalenderiler ve melametler arasında mesela Sührever'nin bir ayrımı var. Ama klasik tasavvuf kitaplarına bakıldığında bu ikisi birlikte ele alınmış diye görüyoruz. Yani De, yani birazcık o çok, bu değişmemizin sebebi evet, oydu demektir. O ince ayrıntıları saymazsak e, evet. dediğiniz şekilde evet, bir hayat tarzı olarak Aha. yakınlar birbirlerine. Bu melamilerin aşırı taklitçiler olduğu, kalenderilerin melamilerin aşırı taklitçiler olduğu fikri doğru bu noktada evet, e, tabi melamilikle ilgili e, birçok hikaye de e, anlatılır e, gerçi şimdi aklıma geldi ama yarım yamalak olabilir ama net olan hikayeyi anlatalım e, yine melami bildiğimiz gibi e, bizim sofuların cübbeleri geniştir e, diğer tarafta melamilerden elbiseleri dardır zaten ee, Garibin bir tanesi yoldan geçerken sorar ee, der ki e, işte e, hocam der sizin bu cübbeniz neden bu kadar geniş diye o da şöyle biraz mağrurlanarak der ki biz e, insan gördüğümüz kusurları örtmek için Hı. böyle geniş giyeriz döner Melami'ye sorar Melami de der ki biz insanlarda kusur görmeyiz ki zaten evet Şimdi, şimdi bizim bu, bu dünyada yaşadığımız dünyayı düşündüğümüz zaman, biz hani değil kusurları örtmek acaba kimin ne kadar kusuru var diye biz bunlar hepsini teşhir ederiz. Belki oradaki tasavvufçu ile melamiliğin ayrımını belki burada verebiliriz. Yani o sofu dediğimiz. Bir nevi kusurları örtmek adına tasavvuf da o bağlamda konuşulabilir. Ama melamilerinki bence daha net bir tavırdır. Yani biz insanda kusur görmeyiz ki zaten. Yani melamilerin ben kendi adıma söyleyeyim, melamileri daha yakın ve daha tavır içerisinde görüyorum. Tasavvufçuların o izdivaya çekilme hallerini düşündüğümüzde ama melamilerde bir züht hali, ee, yok. Yani Melamiler işte e, girelim kendimizi e, kendi kendimize bi, yani işte e, keramet ehli sayalım e, biz hem hal olalım gibi bir hayat yok. Onlar bilinen, görünen hayattan e, vazgeçmeden o hayatı yaşamaya çalışıyorlar. Evet ben de katılıyorum. O dediğimiz işte e, şey şey Hatta bunlar için şey de denilir. Normalde bizim İslam tarihinde işte bir ortodoks bir de heterodoks var evet. ya. Yani bazılar işte bu diyelim ki ortodoks diyelim ki işte sünnilik ortodoks. Hı -hı. Diğer taraftan belki şiilik bugün bizim için heterodoks. Aslında yani heterodoks da sayılmaz hocam. Yani... işte yani diyelim ki bugünkü Türkiye'de mesela daha yani uç bir yer gösterelim. Hı -hı. Biz bunlara deriz ki işte heterodoks deriz. Ee, belki bunlar için e, kullandığımız zaman e, farklı olarak kullansak bile bunlara da yeni bir kavram ekleyebiliriz. Heterodoks değil bunlar. Bunlar da heteropraksis. Evet. Yani bunlar da heterodoks olan belki e, bu, bu anlamda belki tasavvurçular heterodokstur. Ha. Yani doğru olduğunu bildiğimiz bir şey. Melamiler heterodoks değil. Melamiler heteropraksis. Yani Hı -hı. tam da eylem alanında olan e, insanlar bunlar. Evet, yani evet. Şey, şey gibi biraz da hani pişirdiğim abdallara da geleceğiz. Bunlar hani bunlar e, bunlar abdal e, olan e, insanlar. Yani belki insanların abdallarını yüzüne vurmak için abdal olan insanlar. Hı -hı. Yani. Cemalette'nin sahibi demiştik. Cemalette'nin sahibi kimdir? Ee, bazı hikayeler de var anlatacağımız cemaatin sahibiyle ile ilgili ee, kalenderliğin piri hmm. denmiş mesela kitapta ee, şeyin kitabında ilk andığımız Evet Tanrının evet. kural tanımaz kulları ee, kalenderliğin ortaya çıkışında kesin bir rolü var ee, mesela yine cemaatin savaviden Başka 1232 bu Cemaat Nesavinin ölümü. E, mezarlıklarda yatıp kalkan, e, gezgin, hmm. e, çıplak dolaşan, e, herhangi bir iş tutmayan ve e, birazın özellikleri tekrar baştan söyleriz ve e, evlenmeyen. Evet, işe yaramaz insanlar bunlar. Evet, ya yani bunlar toplumun e, döngüsüne katılmayı Evet. diyorlar bir evet. kere. Halkı yeriyorlar. Hmm. Ee, yani halk onlar için kesinlikle hiç dikkate alınabilecek hmm. bir şey yok. Ee, ve mesela çardarp yapıyorlar. Bu kelimeyi ilk defa duymuş olanlar için. Dört vuruş yani. Çardarp. Ee, suratlarındaki bütün kılları tıraş ediyorlar. Evet. Bununla ilgili cemaatini ile ilgili anlatılan bir hikayeden geliyor denir bu. Cemaatini savide ilk yapıyormuş bu işi. Daha hmm. sonra buradan çıkmış bu da. Ee, diğer taraftan mesela Ahmet'i çiştiği, Baba Tahir'i Üryan, Üryan. Hmm, üryan evet. Mesela bunun bir şiiri var. Okuyalım. Okuyalım. Ben o pirim ki adım kalender ne evim var ne barkım ne manastırım ne tekkem. Hmm. Gündüz olduğumu senin civarında döner dururum. Gece olunca başımı kerpişlere kor yatar uyurum. Evet. Bu onun şiiriydi. Ee, Baba hemşah Mesela Feridun Attar da kalender olduğunu söyler. Mantık Ultayr'ın yazarı. Hmm. Çapulcular arasında ben kalender olduğumu fahiş etmiştim diyor mesela. Evet yani ben, ben de hani o kitabı okuduğum için söyleyebilirim. Evet yani kalender saymakta hiçbir tereddüt evet. yaşamayız. Fele düttünatları. Mesela bu chart bahsetmiştik az önce o hikayeye gelelim. E gelelim. E, cavlak denir bunlar o yüzden. Hmm. Kalenderler de arada cavlaktır. Yani eee ya, just cavlak consumption hani hmm, hmm, hmm. trash olduğu evet. Bunlar da cavlaktır. Mesnevi'de de cavlaklara övgü vardır mesela. Hmm. E, Ahmet Eflaki'nin menakıbnamesinde hmm. bir hikaye var. Mevlana cavlakların sakallarının olmamasını met ediyor. Evet. yanlış hatırlaması ama şöyle bir şey olması lazım Mevlana tıraş olurken evet. e, içeri bir kalender giriyor tabi çar darp olmuş evet. cavlak, ha, cavlak, cavlak olmuş. Kalmış. Ee, daha sonra Mevlana şöyle diyor biz sakalımızı tarayıncaya kadar Arif Tanrı'ya ulaşır hmm. gibisinden güzel bir söz geçiyor evet. orada demek ayrıca kalenderlerin de Burada kesin bir bilgi vereyim. Mevla'nın cenaze törenine katıldıklarından bahsedilir. Hmm. Demek ki aralarında e, bir tabii. bağ olacak. Yani, yani. Kalenderlerle ilgili zikredilebilecek yine Ziya ülkenin Anadolu'nun dini sosyal tarihi. Hmm. Barak Baba, Geyikli evet. Baba, Hacı Bektaş evet. bunları alır. Yine Mehmet Fuat Köprülü de Anadolu'daki bu Barak Baba'ya, Geyikli Baba'ya, Abdal Musa hmm. e, isimlerindeki bu Abdal Baba lakaplarının yalnız kalenderler tarafından kullanıldığını söyler. Buradan o zaman e, hareketle şunu da söyleyebiliriz. Osmanlı'nın kuruluşu e, tamamen kalenderi e, Alevi bir gelenektir, Bektaşi bir gelenektir. Bektaşi kuruluşunu mu söylüyoruz? Evet evet. Bu, bu konuda mesela Halil Nalcı'nın da <gülüyor> bir yani, hikaye aktarır. Mesela he, Geyikli Baba ile Orhan Gazi arasında bir rakı he, bahsi geçer. Evet. Bu bundan dolayı e, söylüyor. Evet, Çünkü evet. Bektaşilik so sonraki bir dönem de. Bektaşilik daha sonra. Evet. Yani, o kalenderi. Karakteri söylüyorlar. Tamam, evet, kalenderi o karakter karakteri. karakteri. Evet. Mesela bu Geyikli Baba ile Orhan Gazi arasında bir rakı evet. dans özeldir. Rakı birbirlerine göndermişler. Ee, hangi kitabında var mı elimizde ee, sorabilirler <gülüyor> diye söylüyorum Halil Nalcık'ın bu görüşünü ben en son şunu aktarayım o zaman ee, Şiir ve Patronaj diye bir kitabı var Halil hmm. Nalcık'ın. Evet, Orada son... bu gelenekte şiirler e, hmm. baz alınarak Son kitaplarından bahsediyor. bir tanesi değil mi? O evet, çok... Doğu Batı yayınlarında. Şair ve Patronaj yani evet. Şiir ve Patronaj Halil evet, Nalcık'ın evet. şöyle ince bir hatırladım, risaledir hatırladım. Hatırladım. Okumadım ama hatırladım. Bir kitap. Evet bir Fuarda hatırladım. Evet. Bahsedilir. Hmm. Birlikte aldığımız hocam. Evet. Ee, ha, aldın mı sen onu? Aldım. Ha iyi. Oku sonra Okudum, ben okuyayım. Bitirdim. Tamam vereyim. ben, ben tamam. alayım o zaman onu. Ee, şimdi Bektaşilik demiştik az önce. Ee, Osmanlılar böyle iyi anlaşıyorlar. Artık işte 1400'lere geldik. Evet. Osmanlılar kalenderlerle iyi anlaşıyorlar. Ee, fakat bir sefer esnasında sultana bir suikast düzenleniyor. O suikasttan kalenderler mesul tutuluyor falan. Böylece ilişki bozuluyor tamamen. Hmm. Ee, i̇dam edilenler çok var. Ee, bu dönemde de Rumeli'deki bütün bektaşı dervişleri, pardon kalenderi dervişleri Anadolu'ya sürülüyor mesela. Hmm. Ee, bu Anadolu'ya sürüldüklerinde ne olduğunu biliyoruz. Safevi propagandası var. Zaten sıkı bir safevi propagandası var. Ee, açılın kapılar, Şah'a gidelim. Hmm. Siyaset günün yetmeden. Evet. O zaman Pir Sultan. Hmm. Pir Sultan abla. 15. yüzyıldan söz ediyoruz. Evet. Ee, buradaki siyasetin anlamını ben kamusta görmüştüm. İdam cezasıymış. Siyaset evet. kelimesinin ikinci anlamı. Siyaset meydanı. Evet. Ee, şimdi Açılın kapılar Şah'a gidelim mi dinleyelim evet, sonra dinleyelim, devam edelim o zaman. Dinleyelim hatırlayalım. Pir Sultan Abdal'ın sözleri e, Muhlis Akarsu'dan dinleyeceğiz hocam. Evet. Muhlis Akarsu değerli birisi, Sivas evet. kaybettiğimiz. Evet ses. analım. Muhlis Akarsu'yu analım. Açılın kapılar Şah'a gidelim mi dinleyelim. Hızır Paşa bizi bizi berdar etmeden Hızır Paşa bizi berdar etmeden Açıldım kapıla şaha gidelim Siyaset günleri gelip çatmadan Açıldım kapıla Allah'a gidelim Yıkıldım kalede Dosta gidelim Cana gidelim taştan demirde balalım kapusu taştan demirde bir kimsem yoktur ki dostlu çağırda yanvarım çürüdü yaşdan yağmurdan açızım gıpladı daha gidelim Yıkılım kaleler Dosta gidelim Cana gidelim karım boğurum galeb başına Çıkarın karım boğarı galeb başına mümin müslümanla gider dişine bir ben mi düşmüşüm can telaşına açıldın o daha gidelim. Yokuşun gödüğü. Dostla gidelim. Cana gidelim. Sultanım Ey Hızır Paşa Abdal Pir Sultanım Ey Hızır Paşa Bizi Hasret etti gavim Kavim Kardaşa Yazılan mı Gelip Sağ Başa Açıldım Kavim daha gidelim Yıkılın kaleler Dosta gidelim Cana gidelim bir Sultan'ı da dinledik. Yine Abdülbaki Gölpınarlı'nın bir evet. e, Sultan Aptal kitabını analım. Varlık evet. Yayınları'ndan. Hmm. Çok eski bir kitap yalnız bu. Evet Varlık Yayınları zaten herhalde Aynen şu anda var. çıkmıyordur. Bilmiyorum ama evet. şu hiç görmedim. Ya varlık Yayınları'nın o işte Yunus Emre, hmm. Pir Sultan, bunları Abdülbelakir Gölp'in aradığının evet. kaleminden. Ee, bu benim az önce açılın kapı gidelim gidelimle ilgili de orada çok önemli bilgiler var. Yine biz merak ettirelim. Ee, evet. Birçok kalenderi tasviri var. Kalenderler Kimler? Ne yapıyorlar? Hmm. Bu merak edilmiştir deminden evet. beri. Ee, kıyafetlerdeki bir farklılık var. Mesela şu minyatürü ben size göstermiştim evet, diye evet, Burada evet. kimin minyatürde mesela kıyafetler çok farklı. Evet. O minyatür kitabını da yine hatırlatalım. Bu minyatür kitabını kimse bulamaz da Edwin Bini'nin koleksiyonu bu. Hocam benim elimdeki. Hmm. Yani bunun pek Bulabileceklerini düşünmüyorum. Turkish Minyatür Paintings and Menuscripts diye geçiyor. Bir yabancı baskıdan bu elimdeki kitap. Metropolitan Müzesi, Los Angeles Müzesi'nden bir takım koleksiyonlar. Buradaki minyatürü siz görmüştünüz değil mi hocam? Kıyafet değişik oradaki. Mesela çıplak gezme var yine. Esrarı benge düşkünlük var. Beng dediğimiz bu esrar suyu. Şimdi Hı -hı. Şarap pahalı. Evet. Ne yapsınlar? Onlar da esrarı içtikten sonra esrarın suyunu da. Evet. Zaten şeyi biliyorsunuz. Fuzuli'nin değil mi? Bengü bade. Beng oradaki işte. Evet, ha oradaki Beng o. Evet, evet, tamam. Esrarın suyu. Şarap pahalı hmm. geliyor. Evet. <gülüyor> Fuzuli'nin bu Bengü mesela meşhur. Hatta ben şeyi hatırlıyorum. Şimdi aklıma geldi. Ebu Su efendinin bir fetvası var değil mi? Ee, nasıldı? Alime afyon şey pardon. Hatırlamadım. Öyle olması abi. Alime Hı. işte afyonun mübah olduğu yönünde. Ha ha ha ha. Tamam. Fetva. Tam tamam, şimdi tamam, o şeyi tamam. hatırlayacağım. Öyle tamam. geçiyordu fetva Tamam. Içinde. Tamam tamam. Yani orada bir bir şey var. E, hafiften e, onlara bir e, taviz var. Var var. Hatırladım. Yani bu benim az önce söylediğim hmm. Halil Nalcı'nın kitabında geçiyor işte. Ha, evet, tamam. Şair tamam doğru, hatırladım, Şairler hatırladım. işte Fuzuli. Evet. Mesela çok şeyini çekmiş bir, cefasını çekmiş hmm. bir Osmanlı altında yaşamanın. İşte evet. mesela şey biliyoruz, şikayet namesini. Hı -hı, dokuz hı -hı. akça veriyorlarmış hocam Fuzuli'ye. Tamam mı? Dokuz akça. Evet. Bu dokuz akça maaşı Fuzuli'nin o günkü inşaat ustasının maaşıyla aynı. Günlük yani. dokuz akça. İnşaat ustası da dokuz akça alırken Fuzo'yu de dokuz akça alıyor ama diğer taraftan e, Halil Nalcı'nın yine çıkardığı tablolar var. E, yani öyle böyle şeyler göndermiyor. Padişah işte kıyafet, hilat hmm. gönderiyor. E, para gönderiyor. Bu biraz şeyle de alakalı herhalde. Yani şimdi eee İlim karın doyurmaz diyoruz ya, e, hakikaten ilim e, belki karın doyurmaması gereken bir şey. Yani biz e, geçen İlahiyat Fakültesi'nde bir konferansın ismi e, şöyleydi, İlim Karın Doyurur. Şimdi eğer e, bir İlahiyat Fakültesi'nde, eğer e, ilim Karın Doyurur gibi bir e, konferans başlığı varsa, ee, bu aslında ilmin nereden nereye geldiğini de e, göstermesi açısından e, önemli evet. e, çünkü e, yine o geleneğin içerisinde tasavvuf geleneği içerisinde hatta melami geleneği içerisinde sayılabilir yani eğer e, Yunus Emre ilim, ilim bilmektir e, den biz bugün ilim karın doyurmakta geliyorsa evet. bu hüzün verici bir şeydir yani e, ilim böyle bir şeydir zaten yani ilim belki oradan melamiliye bağlayabiliriz. Evet. İlim zaten karın doyurmaz zaten. Yani bu biraz belki yani, şeyle, şairlikle ilgili bir şey olabilir. Şairlikle ama şeyle de ilgili. Yani bugün mesela yani Türkiye'nin entelektüelleri eğer... Hayır hayır zaten mesela bir fuzulden bahsederken hmm. tabii ki bir alimden bahsediyoruz. Evet yani. tabii tabii tabii tabii. Yani... Ama hani şu var şunu söylüyorum o dönemde bir patronaj var. Hı -hı. Ee, sizin padişah patronunuz durumunda. Evet. Böyle bir e, Osmanlı'da şey var, sabit bir şey var. Hı -hı. Eğer siz bu patronun dışında kalıyorsanız o e, dışta kalmış oluyorsunuz. Yani az evet. önce bahsettiğim şey Fuzuli'nin mesela o kadar önemli şiirleri evet. mesela şey değil mi? Aleviliğin Hı -hı. E, yedileri arasında sayılır Fuzuli Hı -hı. mesela hani. Hı -hı. Bunu da söyleyelim evet. e, e, işlediğimiz konuyla ilgili olarak yedilerin arasında sayılır şey, Fuzuli. Şey tabii Yani eşraftan değilsen etrafa düşmeyeceksin. <gülüyor> yani biliyorsun <gülüyor> Fuzuli de Kerbela'da yaşıyor. Evet. Etrafta. Yaşıyor. Etrafta. Evet, etrafta eşraf. O zamanki e... eşraf şey oluyor değil mi? Araplar. O zamanki Eşraf ama şöyle bir şey yani Eşraf hani bu saray çevresi olarak e, düşündüğümüz için. E, Araplar da biz. öyle ama şey zaten Osmanlı'da e, bir şey var Rumlar var bir de e, şey var Araplar var temiz Araplar deniyor. Hatta <gülüyor> Hristiyan, şöyle diyelim o zaman e, yeni, Yeniçeri Ocağı'na e, Bektaşi ile ilgili e, biliyoruz zaten. Hı hı. Kimler şey Yeniçeri Ocağı'na girmezdi? Hristiyan Araplar <gülüyor> Aleviler ve Çingeneler yani Kız, Kızılbaşlar. Bunlar şey bunlar değil, değil. Evet. Anadolu bun, değil. Bunlar Anadolu değiller. Yani bunlar bir, bir nevi Rumi değiller. Evet. Bunlar. Değiller Rumi. Yani değil. Bektaşiliği de zaten geleceğiz gerçi. Bektaşilik bu anlamda hani tamamen şeyle Osmanlı ile alakalı bir şey. Ee, tamamen bence yani Alevliğe karşı bir kuruluş zaten yani yine biliyoruz yani Aleviler... sormak lazım Alevilik, Bek, Alevi Bektaşi yazılı şeyi nereden yazdınız evet diye. yani Alevi Bektaşi derken aslında ayırmak lazım yani ya. Alevi misiniz Bektaşi misiniz sorusunu sormak lazım ben çoğu zaman ben Alevi değilim Bektaşiyim diyorum o da ne demek deyince Diyorum basit bir şey yani alevi doğulur tabii, tabii, yani alevi sonradan olunmaz, bektaşi sonradan olunabilir yani bir dergaha girdiğiniz zaman ben bektaşi olmak istiyorum dediğinizde evet. bektaşi i̇şte İbn-i batutaya dönelim alevilerin evet. öyle bir şeyi var yani soyla ilgili bir şeyler. İşte var. onda da onda da yine hatırlayalım. çok derin bir konu bu evet, evet. modern Türkiye'nin doğuşunda Bernard Lewis orada çok önemli bir bölüm var hatta gerçi şimdiki belgesellerde de var yani takiye geleneği aslında alevlerin mecbur olduğu bir gelenek ya yani, takiye geleneği daha çok alevlerde var çünkü hatırlayalım bulunduğun toplumda eğer seni hani moda tabiriyle eğer ötekileştiriyorlar ise sen de o toplumda yaşamak istiyor ise mecburen o topluma karşı gelmemen lazım, topluma ayak uydurman lazım. E tabi bu arada kendini de bir nevi koruman lazım. ve o korumada nasıl olur? İşte diyelim ki Alevilerden kız alınır e veya işte e oruç 30 gün tutamam ama 12 fena değil. Hı hı. Yani bir nevi o Hristiyanların da, buradaki bu topraklarda kalan Hristiyanların da sarıldığı bir gelenek. Yani, Haçlı e, seferlerinden seferleri, sonra evet. burada kalan, evet burada, mağlupların... kalan evet burada kalan Hristiyanların da evet. sarıldığı ve kendilerini e, bir arada tutukları bu, bir e, İsmet e, Özel gelen... dillendirdi biliyorsunuz bir kere ama işte o şeyde var Bernard Levis'te var zaten evet yani, var da yani, yani. üstünde evet, atlanması anlamadım yani niye ya, itiraz ettiler Aa, Bernard Levis, modern Türkiye'nin doğuşu yani Bernard Levis. Bugün Türkiye'de hani kim hangi bilgisine itiraz <gülüyor> edilebilir hani oryantalisttir yani. ayrı bir şey ama yani, şey sayılır yani Türkiye'li yani, sayılır yani bu benim bildiğim bizden yani, daha çok Türkiye'li fuzuli sayılır Fuzuli'yi ezbere bildiğini söylüyorlar evet, yani olur. evet ben de yani olur. bu o kadar onun için diyorum bu bilgi bizim için önemli yani bektaşilik hakikaten Osmanlı geleneği bektaşi Olabiliriz ama Alevi olamayız. Ama hani bugün o, o kadar zaten. Katı, kalenderilik katı zaten kalenderilik de sonra bektaşlık içinde eriyip yok olmuş yani. E, tabii tabii canım yani, yani. Hatta yine bir örnek verelim. Benim bu ara okudum Ahmet Yaşar Hoca'nın e, İslam inancında Hazreti Ali diye ilginç gelmişti bana. Tarih Vakfı'ndan değil mi? Tarih Vakfı'ndan. Şey, tarif, e, Türk Tarih, tarih Kurumu'ndan. Türk Tarih, tarih Kurumu'ndan. Evet. Karıştırdık. Türk Tarih Türk Kurumu. Tarih kurumu. Ee, şöyle mesela nizari denen bir ekol. Bunlar tabi yine bulundukları topraklardan yine göç etmek zorunda kalıyorlar. Hindistan'a kadar e, giden bir e, grup bu. Hmm. Hindist, e, avatar mesela e, bir iki sene önce çok o, herkesin bildiği bir kelime. O avatar e, kurtarıcı demek. Mesela nizariler için e, oradaki avatar mesela Hazreti Ali yani e, Hazreti Ali'dir onların avatarı. Hı hı. Yani o kültürdeki mesela hani e, kü bir kültürde avatar ve Hazreti Ali ne kadar yan yana gelir bugün mesela biz e, konuştuğumuz zaman herkese ilginç gelebilir ama belki daha da ilginci daha da ilginci e, az önce yine bah bahsettik Barak Baba'dan bahsettik. E, şimdi bugün e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın ismini e, herkes bilir. Obama deriz ama e, Hüseyin Barak Obama. Hatta Obama'nın bile Obama kelimesinin bile e, bir nevi o kültüre ait olduğu söyleniyor. Yani Obama da bizim ilgili, bildiğimiz gibi tam e, net değil yani. Tam net değil ama onunla ilgili de İngilizce birkaç bir şey okudum. Ee, Obama'nın da işte İbranice'den geldiği e, ve ya daha çok onu Obama'ya karşı olanlar yazmışlar anladığım kadarıyla. O, o konuda net bir şey yok ama şey konusu mesela Barak konusu e, ön adı Hüseyin Evet Hüseyin yani Hüseyin bizi e, şeye götürür e, Ali geleneğine e, evet. Şii gelene İsmail'i geleneğine götürür Hocam Naziriler yani. deyince Afrika geldi zaten benim aklıma evet. Yani oradaki Fatimi mesela Hı -hı. Hükümdar, değil mi? Evet. Fatimiler evet. mesela Dürzilerden bahsedilir Evet. E, o bölgedeki Mesela Fatimilerin olması lazım Son hükümdarı kaybolmuştur, hı hı. kaybolmuştur, onu da söyleyelim Ve bugün mesela 12 imam olarak şeyi Obama'yı gösteren gruplar bile var. Ne hocam? 12. 12. imam ha, ha. geldi işte, yani işte Demokrat, yani evet. işte siyah evet. ismi işte Hüseyin, Ahbarak, yani hiç de ya e, hiç an, hani ben Şaşırmam, yani hani gayetinde evet. Demokrat ikinci kez başkan seçildi henüz bugüne kadar kimse de evet. e, itiraz etmedi aslında. Ya Al böyle sana. şeyler hiç hayret ve. Hatta o değil. gelenek içerisinde şöyle de demek gayet mümkün yani takiye geleneği de var ya Hı -hı. işte takiye yapmak zorunda zaten. E, Tabi. Yani Hristiyan geleneği içerisinde kalkıp da bugün ben Hristiyanım diyemez. Hı -hı. O gelenek içerisinde kalıp ama Hüseyinliği, Baraklı'nın evet. yanında 12 imam ritüelleri de var. Barak, Zaten herhalde cumhuriyetçi olmazdı ancak demokrat olurdu. Evet, evet. Ee, Barak Baba'ya geleceğim. Hı -hı. Ama şunları da söyleyeyim. Ee, az önce e, lafım yarım kalmıştı. Fatimiler mesela Hı -hı. Afrika'da Hı -hı. değil mi? Evet. Ee, o şeyden geliyor. Ee, bugün halen Şeyini sürdüren bir aile var mesela. Hmm. Fatim'in soyundan geldiğini söyleyen bu naziri işlesin dediğiniz hmm. Hmm. onu devam ettiren bir aile soy var. Vardır. Çok büyük zenginlik içinde yaşıyorlar. Hmm. Ahan deniyor bunların başlarına. Gold's hmm. Yer'de geçiyor hatta hmm. bu. Bu çok işlenmişti orada. Ayrıntılı işlenmişti. Hmm. Çok zengin bir aile bu. Yani hiç şaşılacak bir şey değil. Türkiye'ye evet. falan geldi bu ahan bir dönemde. Hmm. Çok şey oldu yani. yani Lafı geçti tabii, o zaman. Tabii tabii müm mümkün. mümkün. Evet. Ee, şimdi Barak Baba'ya da geleceğiz ama evet. Otman Baba var mesela evet. daha önce. Otman Baba da e, parayı şey olarak görüyor. Dışkı olarak görüyor hmm. diyelim biz ona. Evet. Şimdi söylemek isterdim de hmm. tam burada. Anlamışlardır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Anlaşılmıştır. Tam yani, burada söylemiyorum. Evet, yani... ha, parayı da şey olarak hmm. görüyor. E, asla mesela o dilenmeyi şey yapmaz. Bu dilenme biraz sonraki e, şeyi e, kalender derviş topluluklarının. Hmm. Şey, hatta bunlar daha sonra ayrılıyorlar zaten adalarında işte Abdalan, Rum oluyor. Hmm. Ee, buradan kitaptan bakalım mesela bu derviş toplulukları daha sonra ayrılacaklar. Ee, açılıp serpilmeleri diye burada da geçiyor. Hmm. Ee, daha sonra Gezgin Olma evet. bir yere bağlanıp hatırlayalım programın başındaki şiiri. Ne tekken var ne hmm. kilisem evet. var. O biraz ama şey de mesela Mevlana'daki gibi hani ben ne Hristiyanım ne Müslümanım evet. ne Yahudiyim. G garip. Bunlar garip. Evet. evet bunlar garip. Garip. Ee, mücerretlik var. Bugün halen hmm. Bektaş'ın içinde devam ediyor mücerretlik. Ee, hmm. Mesela Makedonya'da. Benim <gülüyor> memlekette evet, bu mücerredlik e, devam hmm. ediyor o Hacı Bektaş'ın aslında evlenmemiş olduğundan hareketle süreniyor hmm. bu ama bunlardan nasıl o evlenme geliyor hatta şundan Bektaşilerde zaten şeyi biliyoruz onu, e, yani hmm. Yenişeriler e... Bektaşiler'de hı hı. kulağı kesik tabirini biliyoruz. Ya hocam onu da söyledim. Evet, Bektaşiler'de e, bu da e, Goodman'ın e, kitabından e, Yeniçerler adlı kitabından e, bizim normal hayatta ben de e, lise hayatında bazen bazı kişileri anlatmak için derdi ki ya valla onu, kulağı kesiklerden o derler ben ne anlama geldiğini bilmiyordum Goodman'ı okuyana kadar e, Yeniçerler e, evlenmezdiler hı hı. fakat ara sıra kaçamak yapanlar olurdu tabi evet evet var e, kulaklarında küpe vardır e, o pir e, onun e, bir şekilde kaçamak yapıp evlendiğini e, öğrenince e, yanına çağırırmış hı hı. ve e, parmağını geçirdiği zaman küpesine e, çektiği zaman haliyle kulağı kesilirmiş bakın burada mesela küpe göstereyim ben. Ha, evet ha, mesela şimdi o küpeyi çekince pir e, haliyle e, kişinin kulağı kesilirmiş daha sonra o toplum içine çıktığı zaman onda bir e, nişan olarak kalırmış. Bakın. Yani evet kul evet. Küpe. E, ondan sonra herkes bilirmiş ki abak bu işte e, kulağı kesiklerden derlenmiş. Yani. Evet. O e, şeye geleneye e, karşı geldiği e, için e, öyle bir pir e, öyle bir cezaya çaptırılmış e, o kişiyi. Hı -hı. Kulağı kesik. Oradan geliyor. Evet. Ee, yine mesela cinsel organlarına, kulaklarına, diğer kısımlarına evet. da halkalar takıyorlar. Evet. Demirden halkalar takıyorlar. Ee, mesela yine kitapta geçen bilgilerden verelim. Hmm. Bunların evlenmelerinden mağda aralarında farklı ilişkilerin olduğu da mesela sorulur. Beklenir. Yani tabii ki. Yani, yani bu evlenmenin biraz onunla da hmm. balı var. Evet. Ee, aralarında farklı ışıklarının olduğu da var. Yine müzeye düşkünlük var mesela. Yanlarında sürekli müzik aletleriyle geziyorlar. Hmm. Ee, gezgin olduklarını evet. söyledik. Bunlar sürekli yanlarında müzik aletleriyle geziyorlar. İşte hatta o müzik aletleri de burada geçiyor mesela. İşte ziller ziller Birçok müzik aleti var. Ee, sürekli zil şalarak, davul çalarak dolaşıyorlar. Hı -hı. Öyle söyleyeyim bunlar. Evet daha sonra da bektaşlık içinde eriyor bu kalenderilik. Hı -hı. Öyle söyleyelim. Kalenderilikle ilgili notlar bunlar. Evet. Ee, yani evet bektaşlık olarak bugün devam ediyor ama ne kadar kalenderi öyle sormak lazım herhalde. Yani bugün hani yani ben henüz bir şey göremedim. Yani bir böyle Evet. Ee, şeyde gördüm ama Balkanlarda her sekte gördüm hı hı. yani yine kalenderi veya bektaşi tabii, tabii, evet. tarzı bir, <gülüyor> işte e, diyorum e, ya mücerretlik mesela evet. o da devam ediyor mesela haftada bir hala cem ediyorlar e, camide toplanıyorlar e, zikir çekiyorlar hı hı, hı hı. E, biraz Balkanlardaki hayat da çok e, bo yani bozulmamış bir hayatları var nihayetinde e, yani şehir hayatı yine apartmanları ama şey, Oradaki tamamen Avrupa Birliği'ne girdikten sonra hani bir şey yine başında. de korumaya çalışıyorlar. Yani o uzun zamanlar. Ha, şimdi, yani o cami, şehir kültürünü hani bozulmamış bir şehir kültürünü evet. yaşatmaya e, çalışıyorlar. E, orada böyle bir hayatı görüyorum ama mesela Türkiye'de e, ben henüz öyle bir e, grupları görmedim. Bunlar yapılıyorsa bile çok gizli, saklı e, yapılıyorlardır. Olabilir hocam. E, hatta ben geçenlerde gittiğim zaman e, Karabağlar'da bir, birkaç kişi sohbet ediyordu sanayide ben de Niyazi Mısri'den bahsettiğim zaman hemen gözleri açıldı dediler ki işte Niyazi Mısri bizim pirimiz deyince dedim yani siz bir araya gelip evet dedi biz bazen bir araya gelip işte şiirler okuyoruz ama tabi bu moder, modern dünyada İzmir'de bir nevi hani bu hayattan kaçma yeri olarak biraz sığınma yeri olarak hani melamiler gibi bir tavır alma cihetinde değil. Nihayetinde kendi hayatlarını sürdürüyorlardır. Ee, hı hı. Bir nevi bir nevi biraz rahatlama gibi e, görüyorum. Yani yoksa e, ortaya çıkan bir e, geleneğin e, sonucunda diyelim ki bir Niyazi Misri gibi bir şair çıkmayacaktır. Yani o gelenek zaten Türkiye için geçerli gerçi. Evet. Ee, hocam notları bitirdik sanıyorum. Bir daha kitabın adını alalım Tanrı'nın Kural Tanımaz Kulları evet. İslam Dünyası'nda derviş toplulukları 1200 ve 1550 arasını incelenmiş Ahmet Kara Mustafa'nın kitabıdır hı hı. yap kredi yayınlarından şimdi notlarınıza dönelim şimdi, evet madem öyle dedik e, o zaman şeyle bitireceğiz e, Niyazi Misri'den evet, değil değil mi? bitireceğiz Niyazi Misri'den e, derman arardım derdime Derdim bana derman imiş, Burhan sorardım aslıma, aslım bana Burhan imiş. Peki. Bunu e, dinleyeceğiz, e, bu da çok hoş. Herkesin bildiği bir şey, e, parça, bir ilahi, hı hı. E, biraz hareketli bir e, ilahi. E, dinleyelim. Peki. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür zor. ederim. Sohbet Yine bir sohbette bulunduk. Evet. Ee, hoş oldu. Yani. Bence de. Ee, kendiliğinden hoş oluyor bu tür konuşmalar. Yani kalenderlik diye başlık koyduğumuzda ben de iyi olduğu iyi olacağını düşünmüştüm. Evet, herkesin hayatta artık bir evet. kalender kalender olmamız lazım. Bizim ba başka kalender, evet. kalender melami olmamız lazım. Geçen haftaki yazıdan da hatırlayalım. İşte yani kapitalizm korkum odur ki işte melamiliyi bile bizim melamice bir tavrımızı bile birdenbire kapitalist bir ürün haline getirebilir. Tam da işte hatırla trenç kodları. Tabii, tabii. Ee, ha. O akıma karşı gelmek için biz kodlarımızı yırtık, yırtık pırtık gezmeye başlayınca bir baktık ki kapitalizmle evet, şaka kap... olmaz baktık evet, bir ki... baktık ki o yırtık pırtık kotlar e, vitrinde e, daha çok pahalıya satılıyor evet. hatta şöyle söyleyeyim çıplak, <gülüyor> çıplak olduk yani giysi önemli değil bizim şu halimiz önemli dedik bir baktık ki çıplaklık daha çok <gülüyor> para etmeye başladı evet, evet. E, belki bunu vicdanımızda biraz e, melami veya e, kalenderili yaşatabiliriz kapitalizmle şaka olmaz gelmez veya şaka yapmaya veya kapitalizmle her zaman yani nasıl mücadele edeceğiz çok da emin değilim yani. Evet, ben de. Kolay olmayacak. Evet kolay olmayacak. Peki bu haftaki programı tamam. Niyazi Mısri'nin bu evet. ilahisiyle sözleriyle bitiriyoruz. Evet. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Değerli dinleyenler bu haftaki programı kapatıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Blog adresimizi de verelim. Uykunun faydaları blogspot.com Bu adreste podcastlere ulaşabilirsiniz. Şimdiye kadar kaydettiğimiz programların. Kenan Hoca ile İzmir'in Yitik Semtleri programını bir kez daha dinlemek isterseniz gene bloga girin. Ben orada var. <gülüyor> Mail adresi üzerinden de yazmak istediklerinizi iletebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. kalın